işliyoruz ve uzun zaman da işleyeceğiz Çünkü Müslüman kimsenin hayatındaki en önemli mesele bu üç mesele: Rabb'in kim, insanın Rabbini tanıması, dinin ne, dinini tanıması, Peygamber'in kim, Peygamberini tanıması. Bu üç mesele kişinin dünyadaki kimliğini belirliyor. Yani bugün hepimiz birer kimlik taşıyoruz. O kimliklerde hangi ülkenin vatandaşı olduğumuzu ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Türk müsün, Özbek misin, Arap mısın, değil mi? Suriyelimisin bu şekilde. Bir de bizlerin Allah indinde Allah'ın bize verdiği isimler var. Mümin misin? Müşrik misin, değil mi? Yani Allah Teala insanları ayırmış bu şekilde. Bu ayrıma göre, Allah Teala'nın ayırdığı bu ayrıma göre insanlar ülkelerinden göç etmiş. İnsanlar Allah yolunda cihad etmiş. İnsanlar, baba, oğul birbirine düşmüş. Yani aynı tastan, aynı tabaktan yemek yiyen, çorba içen insanlar bu İslam ve şirk konusundan dolayı birbirlerine ne yapmışlar? Düşmüşler. Ama bugün maalesef allah Teala'nın ve Resulü'nün bizlere apaçık bir şekilde beyan ettiği bu çizgiler, bu tarifler İnsanlar tarafından okunup öğrenilmediği için, yitirildiği için, kaybolduğu için bakıyorsunuz ki yani birisi Allah ile birlikte başka şeylere yalvarıp yönelip ümit ediyor, umut ediyor. Birisi başka bir şeyin peşinde, birisi daha farklı bir şeyin peşinde, herkes bir kargaşanın içinde yaşayıp gidiyor. Bunun temelinde yatan en büyük problem, insanların Rabbini tanımaması, İslam dininin ne olduğunu bilmemesi, tevhidin ne olduğunu bilmemesi, şirkin ne olduğunu bilmemesi. Bizleri yaratan Yüce Rabbimiz, bizleri tek bir gaye için yaratmış. Yaratılmış olduğumuz bu gaye de, onu birleme gayesi. Onu birleme gayesi, tevhid gayesi. Allah-u kitabı Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ancak ona ibadet etmek için bizler yaratıldık. Yaratılış gayemiz de bu. Tabi bugün oruçluyuz, böyle fazla derinden gitmeyeceğiz. Suyun üzerinden böyle yavaş yavaş gideceğiz. Çünkü görüyorum birçok insan böyle tam son noktaya gelmiş durumda. Kavramları yerine oturtamazsak, tarifleri iyi yapmazsak her şey birbirine karışır. Yani şimdi bu burada buranın tarifini doğru yapmazsak eğer ki bu akşamda büyük bir ihtimal çıkar öyle birkaç arkadaşımız Bayrampaşa diye başka bir yere gidebilir. Ama tarifi iyi yaparsak, nokta tarif yaparsak böyle kapının önüne eliyle bulmuş gibi gelir. Dini kavramlar da böyle. Yani la ilahe illallah. Celle tevhid diyoruz. Bu ne demek? Bu Kaç cümleden oluşur? Ne anlama gelir? Bunu bir insan söylediği zaman ne söylemiş olur? Söylediği zaman neyi kabul etmiştir? Neyi inkar etmiştir? Bunların hepsi bu kelimenin içinde saklı. Bunun tarifini, anlamını doğru bilirsen elinde koymuş gibi, buranı bulmuş gibi ne yaparsın Allah'ın izniyle cenneti hak eden kullarından olursun. Eğer bunun ne olduğunu bilmezsen Bu kelimeyi böyle dilinin ucuyla sadece söylersen, hayatında bir şeyleri sokup bir şeyleri çıkarmazsa bu kelime, o takdirde bu kelimeyi söylersin ama allah Teala'nın en çok buğz ettiği, allah Teala'nın asla affetmeyeceği, ebediyen cehenneme sokacağını söyleyerek korkuttuğu insanlardan olusun farkında değilsindir. Yani La ilahe illallah kelimesi böyle önemli bir kelime. Ama bu kelimenin önemi içermiş olduğu manasında... taşımış olduğum şartlarda ve inkar ettiği zıttı olan şeyleri def etmesinde, inkar etmesinde, nefih etmesinde. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme baktığınızda, hayatı boyunca bütün davet bu kelime etrafında olmuş. La ilahe illallah. Yani düşünün namaz ibadeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a peygamberlik 40 yaşında geliyor. 49 yaşına kadar aleyhissalatü vesselam insanlara Farz olan bir namazı emretmiyor. 49 yaşına kadar. 9 sene boyunca Allah Resulü aleyhisselatü vesselam insanlara diyor ki kabirlere gitmeyin. Bak şu an yeni çıktınız. Şirkten. Kabir ziyareti size şu an yasak. Kolundaki ipi çıkar. Eğer kolunda bu iple ölürsen bu bağladığın, sana fayda vereceğini umduğun bu iple ölürsen asla felaha eremezsin, kurtuluşa eremezsin diyor sahabe Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Kim bir diyor bir kimseden muska tarzı Nazar boncuğu tarzı bir şey söküp atarsa sanki köle azat etmiş gibidir diyor. Yani namazı emretmiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama ne var ortada? Tevhid var. 9 sene ardından namaz geliyor. Henüz oruç farz değil. Şu anda bizim tuttuğumuz oruç henüz farz değil. Ve insanlar tabiri caizse antrenman yaptırılarak oruca geçiriliyor. Önce aşure orucu yılda bir gün. O aşure orucu farz. Ardından nafile oruçlar var. Ayda 3 gün. Peygamberimiz ayda 3 gün oruç tutun teşvik var. Ardından Ramazan orucu farz kılınıyor. Ama diyor ki allah Teala bir tefsire göre وَعَلَلَّذ۪ينَ يُتِيقُونَهُ فِدِّتُ تَعَمُوا مِسْك۪ينَ Oruca güç yetirenler isterlerse ne yapabilirler? Oruç tutmayıp yerine miskin doyurabilirler. Bu da bir antrenman. Ardından ayet geliyor. Kim diyor فَمَنْ شَيْدَ مِنْ كُمُشْ شَهْرَ فَلْيَسُمْ Kim artık Hilali görürse, Ramazan'a yetişirse ne yapsın? Oruç tutsun. Bitti. Ama Aradan kaç sene geçiyor? Peygamber'e ilk vahyin geldiği... ...vahyin gelmesinden 12 sene geçiyor. Oruç farz kılınmaya başlanıyor. Hac 16 sene sonra. Şunun yani... ...aralarında hacı denilecek insan yok sahabelerden. Farz olarak hacı yerine getirmiş. 16 sene bekliyorlar... ...fars kılınmasını ve Peygamber aleyhissalatü vesselam... ...19. senede hac yapıyor. Son sene. Şey, hicretin 9. yılı pardon. Hicretin 9. yılında... Haccını yapıyor. Son yılda, 10. yılda zaten dönüyor. 3 ay sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Vefat ediyor. Hicretin 6. yılında da hac ne yapılıyor? Fars kılınıyor. Yani yaklaşık olarak 19. yıl. Peygamberimizin hac ettiği yıl. Pardon. 19. peygamberliğinin geldiği yıl, hac farz kılınıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 22. son yılda, peygamberliğinin son yılında hacını yapıyor. Yani anlatmak istediğim şu ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzun bir süre sadece bu meseleyi anlatıyor. Diğer ibadetler faz kılındıktan sonra da yine bu meseleyi anlatmaya devam ediyor. Kavramlar çok önemli. Bugün kısa bir olay yaşadım. Onu anlatarak zaten bitireceğim. Camide yaz kursu olduğu için çocuklarla ders yapıyoruz. Tabi. 2-3 haftadır bu dersler devam ediyor. Hem Kur'an Eğitim dersi, hem de İslam'ın esası, şartı nedir? Kelime-i Tevhid nedir? Kelime-i nedir? Bunları anlatıyoruz. Tabii kavramları çocuklara iyi öğretince, kavramlar tarif doğru olunca, neyin istendiğinin, neyin bu tarife ters düşeceğinin içeriğini çocukları yanlıyor. Çocuklara kaç gündür işte anlatıyoruz. Allah ne demek? Şimdi Allah ne demek diye sorduğumuzda çocukların hepsi dedi ki Allah demek ibadet olunan, tapınılan. Tabi öğrettik onlara. Yani Allah demek ibadet olunan, tapınılan, kendisine yalvarılan, dua edilen, talepte bulunulan. Peki yaratıcı ne demek? Rab demek. Bunlar ayrı ayrı kavramlar. La ilahe illallah derken biz neyi inkar ediyoruz? Allah'tan başka ibadet olunacak tüm ilahları inkar ediyoruz. Bir tane çürük kalktı. O da bugün gelmişti. Hocam dedi, o zaman dedi, Rabıta yapmak yanlış mı? Rabıta yapmak ne demek? Biz ne rabıtadan bahsettik, ne Şeyh Efendi'den bahsettik, ne türbeden bahsettik. Hiçbir şeyden bahsetmedik. Sadece La İlahe İllallah'ın tarifini yaptık. La İlahe iki tane cümleden oluştuğunu La İlah inkar Bütün ilahları inkar etmek. İlah ne demek? İbadet olunan, tapınılan, yalvarılan, medet umulan, isteklerde bulunulan. Bunun inkarı. Önce inkar var. La ilah. Önce inkar etmesi lazım kulun. Sonra illallah. İbadetin tümüyle kime yapılması gerektiğini kabul etmesi lazım? allah Teala yapılması gerektiğini kabul etmesi lazım. İllallah. Allah nedir? İlah kelimesinin eliflam takısı almış hali isim olarak. İlah yani Allah. İlah ne demek? mabut demek. Allah ne demek? İbadet olunan demek. La ilahe illallah da bize neyi öğretiyor? İbadet olunanın yalnızca Allah olduğunu öğretiyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendinden önce gelmiş bütün peygamberlerine bakın, hep bu ibadet kavramını kullanıyorlar. allah Teala yaratılış gayemiz olan gayeyi bize beyan ederken Kur'an-ı Kerim'de ve ma halaktu cinne vel inse ne diyor? İlla liya'budun. Bakın ibadet kelimesi geçti. İbadet kelimesi geçti. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz -i Cebel Yemen'e gönderiyor. Hatta ölümünün yaşandığı son sene gönderiyor. Yani Ali ile Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'den cenazeye kalkıp geliyorlar. Peygamberimizin son sene gönderdiği bir elçi Muaz İbni Cebel Yemen'e. Sen diyor oraya gidiyorsun. Oradaki insanları davet edeceğin şey ne olsun? Bir rivayette ibadeti. ilah ibadeti. Allah la ibadete Allah. Allah ibadet etsin. Rivayete ila en yuhidullah. Allah birlemek olsun. Rivayet ila şehadeten la ilahe illallah. İbadet. İbrahim Aleyhisselam kâbine baş kaldırıyor. Kaldırdığı konu ne ne diyor? İnne ni baraun mimma ta'budun. Sizlerin ibadet ettiklerinizden neyim beriyim. Yani bütün mesele ibadet etrafında dönüyor. O sebeple Bizler de bu üç esası bunun için okuyoruz. Rabbi tanımak demek ibadette bir olarak ibadetin yalnızca bütün anlamıyla ibadetin ona yapılması gerektiğini kabul etmek yardım isteyeceksen ondan yardım isteyeceksin medet umacaksan Allah Teala'dan medet umacaksın el açacaksan Allah Teala'ya el açacaksın bu şekilde ibadeti kulluğunu tahkik edeceksin ki Allah Teala'nın kulları üzerindeki hakkını gerçekleştirmiş olacaksın. Evet. Kısaca. Bunu açıklamış olalım. Dersimizi bu şekilde kısa bir şekilde bitirelim. Hocam o sordu, ne Tabii çocuğa anlattık. Elbette dedik. La ilahe illallah. Allah'a bütün ibadetlerin Allah'a yapılması gerektiğini gerekli kılar. Tabii o çocuk yeni gelen bir çocuktu. Lise 1'e gidiyor. Bizim grup ilkokul 5-6. sınıfa giden <gülüyor> çocuklar. Hepsi, hocam ne demek Rabuta? Nasıl olur? İşte yapılır mı öyle şey? Gibi tepki gösterdiler. Niye? Bir kere fıtrat var. Yani Allah-u Teala neyle bilinir? Fıtratla bilinir. Çünkü Allah-u Teala bizleri fıtrat, doğru fıtratla yarattı. İki neyle bilinir? Şer'i delillerle bilinir. Onları da öğrendiler La ilahe illallah'ın manasını. Üç akli delillerle bilinir allah Teala. Şimdi çocuklar o çocuğa deyince, rabıta deyince işte ne olduğunu da sorunca çocuklar açıklayınca böyle bir tepki Allah Allah öyle şey mi olur hocam hemen böyle ne yaptılar? Bir tepki gösterdiler. Tabii çocuklara ben benim kendi öğrencilerime Cevabını verdirerek O çocuğa cevap verdirdim. dedim La ilahe illallah ne demek olduğunu öğrendiniz Kimden yardım istenir Allah'tan hepsi aynı anda diyor Kime el açılır Allah'tan Allah Kimden medet umulur Allah'tan Kime yetiş denir Allah'a denir O halde rabıta diye bir şey var mıdır? yoktur Ama insan Bununla büyürse Anasından babasından atasından böyle görürse Elbette ki Allah'ı bırakır Kendisi gibi aciz bir kimseye yönelir oğlunun aslı aciz Allah-u Teala bizleri olarak yaratmış. Şurada azıcık Ceyran'da oturan arkadaşlar belki bu akşam ne yapacaklar? Boynum tutuldu diyecek. Belim ağrıdı diyecek. Buraya en büyük veli kulu da getirsen, şuraya Ceyran'a otursan onun da boynu tutulacak yani. Öyle değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atından, devesinden düşüyor. Namazını oturarak kılıyor belli bir süre. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devesinden düşüyor ve namazını oturarak kıldırıyor. Yani buraya Hazreti Ebubekir'e getirip otursan radıyallahu an mümkün değil. Şurada Ceyran'da kalsa boynu tutulacaktır yani. Bu onu aşağılamak için söylenmiş bir cümle değil. Bu ümmetin veli kullarının en önde geleni kim? Ebubekir Ebu radıyallahu an. Ama aciz mi? Aciz. Şimdi Allah Teala'yı bırakıp insanlar nasıl olur da kendileri gibi aciz insanlara Allah'ın hakkı olan bir şeyi ne yapabilirler? Tahsis edip yönlendirebilirler. O kimseleri bu, bu konuda Allahu Teala Teala'ya eş koşabilirler. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca insanlara bunu anlattı. Büyük küçük demeden. Yani küçücük çocuk. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde yaklaşık olarak 10 küsur yaşında olduğu söyleniyor. Abdullah İbni Abbas. Abdullah İbni Abbas. Peygamberimizin amcasının oğlu. Bir gün Peygamberimizin arkasına biniyor. Bineğinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çocuğa Diyor ki, ey çocuk, sana diyor bazı kelimeler öğreteceğim. Ya gulam! Sana diyor bazı kelimeler هذه الآية. الإنسان kelimat. الله ينسرق. الله يحرس. Aynı bu Kur'an-ı Kerim'deki şu ayete يحرس. الله يحرس. الله يحرس. الله يحرس. الله يحرس. الله يحرس. الله يحرس. الله يحرس. الله يحرس. الله يحرس. Allah'ı koru, Allah'ın sınırlarını koru, Allah'a yanında bul. Allah'ın yardımını, desteğini yanında bul. Sonra diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü ve idarese el tefes Elilla. çocuğa öğretiyor ya. ve Çocuğun önünde oturuyor. Demiyor, sorduğun zaman istediğin zaman benden hissedemiyor. Şimdi bizde o vardır, bak. Kimseye gitme, bana gel. Bunu öğretiriz değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü diyor ki çocuğa Abdullah ibn Abbas'a idarese el tefes Elilla. sorduğun zaman istediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep ettiğin zaman Medet dediğin zaman Yetiş dediğin zaman Gavs dediğin zaman Ne yapıyor Allah Allah'tan işte. Küçük çocuğa Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Çünkü küçük çocuk Zaten fıtrat Bununla doğmuş Bir de dini ona böyle öğrettiğin zaman Daha artık ölene kadar Bu kimseyi ne almasın? Allah şirk koşarken Göremez Ne muska takar Ne nazar boncuğu takar Ne türbeye gidip Medet umar Yardım ister Değil mi İnsanlar bugün niye türbelere gidip bir şeyleri türbelerden talep ediyorlar ve sıkıntı hallerinde? Tara düştükleri hallerde türbeye gidiyorlar. Fatih var burada, tezveren türbesi. Gidiyor direkt ondan üstü, tezveren türbesi. Yani başları sıkıştığı zaman insanların başları sıkıştığı zaman insanların Allah'ın dışında bir yerlere gitmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile yapılan bir şey değildi. Bunu iyi bilin. Bak Emre abinin dikkatini çekti şimdi bu söz. Başı sıkıştığı zaman insanların Allah'ın dışında bir yerlere gidip medet ummaları, yardım istemeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde daha yapılan bir şey değildi. Ne demek bu? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde başları sıkıştığı zaman insanlar direkt kime yalvarırlardı? Allah'a azze ve celle yalvarırlardı. allah Teala bize bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor, açıklıyor. Ve ida bu filful ki onlar gemiye bindiklerinde denizde, başları sıkıştığında korktukları zaman gecenin karanlığını düşünün. Okyanusun ortasındasınız. Dalgalar sizi tokatlıyor. Geminin böyle sağa sola yaptığını düşünün. Bizim İsmail abinin yeğeni var. Gemilerde çalışıyor kaptan olarak. Diyor ki, şu kadar küçük bir musluk düşün hocam diyor. Şu kadar musluk. Çeşmeyi açıyorsun. O gemi yattığı zaman diyor o su dışarı akıyor. Yani şu musluk şurada şey ne deniyor ona? Ev. Lavaba. Evye lavaba. Bu musluk dışarı akıyor. Yani geminin kaç derece yattığını siz düşünün. Yani suyu açtığın zaman elini yıkamak istersen dışarı akıyorsun. Onun için diyorlar ki gemilerde o yemekhanede pişirilen yemekhanede her şey duvara öyle güçlü monte edilmiş ki gemi ne yapıyor sürekli? yatıyor, sallanıyor. Şimdi böyle bir halde Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim demek ki anlatıyor. Gemiye bindikleri zaman, damullah, damullah, ne yaparlar? Allah'a dua ederler. Nasıl dua ederler? Muxlisiine lahud din. Dini Allah'a halis kılarak dua ederler. Halen meneccahum ilal bari. Onları Allah Teala diyor ki karaya çıkardığımız zaman. Bir de bakarsın, Ne yaparlar? Şirk koşarlar. Yani sıkıntı hallerinde, darlık hallerinde, gemide, uçakta, uçak yok o zaman, zamane müşrikleri şu anda uçağa biniyor. Ne diyorlar? Yetiş Abdulkadir Geyrani diyorlar. Adam. adam, yani, çıkmış televizyona konuşuyor. Okuyorum okuyorum Kur'an-ı Kerim diyor, uçakta, uçak diyor, türbülans. Düşüyor böyle. Geminin farklı bir versiyonu. Kur'an okuyorum fayda vermiyor diyor. Kur'an okuyorum fayda vermiyor. Dedim ki diyor yetiş Abdülkadir Geylani. Birden diyor uçak şeyine girdi, rotasına girdi. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de bize Mekkeli müşrikleri anlatarak diyor ki bakın buradan anlayın ki Mekkeli müşrikler öyle adamlardı ki sıkıntı hallerinde, darlık hallerinde Allah'ı çağırırlardı. Karaya çıktıkları zaman rahatladıklarında direkt Allah'a eşler koşarlardı, ortaklar koşarlardı, başkalarına yönelirlerdi, yalvarırlardı. Ona rağmen bunlar ebediyen cehennemi hak ettiler. Ebu Cehil Bedir'de öldürüldüğünde nereye atıldı? Çukura atıldı. Çukura, kuyu at attılar onu. Ebu Cehil gemiye bindiğinde başına böyle bir sıkıntı gelse ne yapıyordu? Yalnızca Allah'a yalvarıyordu. zamanı zamane şirkini siz düşünün. Neden bunu anlatıyoruz? Çünkü kavramlar karman çorman. Adam ağzıyla La İlahe illallah diyor. Yetiş Abdülkadir Geylani diyor. Sabaha kadar ışıkları kapatıp üstüne çarşafı alıyor. La ilahe illallah, La Zikir çekiyor. Himmeti yaşeh diyor. Medet yaşeh diyor. Gavsi yaşeh diyor. Ya sen sabaha kadar ne söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Evet burada kalalım inşallah. Ezana da az kaldı. Yok, önümüzde, az önümüzde, önümüzde önümüzde önümüzde <gülüyor> mübarek Günler geliyor. Bugün Ramazan'ın kaçı? 12'si. Ramazan'ın 12'si. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere Ramazan'ın gelişini müjdeliyor. Diyor ki bir hadis-i şerifte, bunu İmam Ahmet ve İmam Nesai rivayet ediyor, sahibi hadis. Diyor ki, اتاكم ramadan şehrun mübarek. Size Ramazan ayı geldi, mübarek bir aydır. <gülüyor> tebrik ediyorum diyor. Onun için ailemler diyor ki, Ramazan ayı geldiği zaman birbirinizi tebrik edebilirsiniz. فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ سِيَامَهُ Allah-u Teala bu ayın orucunu size farz kılmıştır. تُفْتَحُ ف۪يهِ اَبْوَابُ السَّمَاءُ Ramazan ayında göğün kapıları ne yapılır? Açılır. Bir rivayette cennetin kapıları. وَتُقْلَقُ ف۪يهِ اَبْوَابُ الْجَحِيمُ Ramazan ayında cehennemin kapıları ise kapanır. Yani mücadele, nefsinizle mücadele edin kardeşlerim. Ramazan ayı tembel olma ayı, gevşeme ayı değil. Yatsı yıkılıp yatma ay Gece uyuyup sabah namazına kalkamama ayı değil. Kur'an okuma ayı. ibadet etme ayı. Bu ayda ibadet etmeyeceksen, bu ayda fırsat bilip kendini Allah'a u Teala'ya yakınlaştırmayacaksan ne zaman yapacaksın? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisin devamında diyor ki Fihi tun khayrun min elfi şeher Bu ayda bin aydan daha hayırlı bir ay vardır. Onu da biliyorsunuz. Bin... E, Aydan, bin aydan daha hayırlı bir gece vardır. Bu ayın içinde. Son 10 günde Kadir gecesi var. Onun da günü garanti değil. Yani 27'ye sabitlenmiş değil. Onu biz sabitlemişiz takvimde. Resmi tatillerde veya bu özel günlerde Kadir gecesi 27 yazıyor. Aleyhissalatü vesselam Kadir gecesini son 10 günde arıyor. Son 10 günde yakalayabilmek için de itikafa giriyor. İtikafa insanları teşvik ediyor. Ve her sene bu Kadir gecesi değişiyor. Bazen 23 olabilir, bazen 25 olabilir, bazen 27, bazen 29. Onun için Ramazan'ın son 10 günü daha da çalışın. Daha da gayret edin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne dikkat edin. Diyor ki, Men hurime ha Kim Kadir gecesinin hayrından mahrum olursa Yani o geceyi Allah Ta'ala da bazen kullarını intahan edebiliyor. Şimdi Dünya Kupası denen bir fitne var. İnsanlar belki de onu seyredecekler. Bilmiyorum ne zaman bu işin maçı, gecesi. Belki Kadir Gecesi'ne denk gelecek. Şu anda Ramazan ayına denk geldi. İnsanlar oturmuş maç seyrediyor. Allah Resulü Aleyhisselam kim diyor Kadir Gecesi'nin hayrından mahrum olursa fakat bu adam gerçekten mahrum olmuştur. Yani. Bir kimse gerçekten şu Ramazan ayının rahmetini, mağfiretini, Allah'ın mağfiretini bağışlanmasını elde edemediyse bu adam otursun, dizini dövsün, başını dövsün. Yani böyle akşama kadar sudan, yemekten aç kaldığımız bir ay değil bu ay. Camilere gideceğimiz, namazlardan önce Kur'an okuyacağımız, gece bulabiliyorsak atimle namaz kılacağımız yerler gidip namaz kılacağımız, bulamıyorsak evde böyle Rabbimize ibadet edeceğimiz aylar, günler. Allah Teala bizleri bu günü, bu geceyi Hakkıyla ihya eden kollarından eylesin. Bizler Allah nasip ederse dediğimiz gibi bir daha tekrarlayalım. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Önümüzdeki hafta çarşamba günü buranın resmi olarak açılışını yapacağız. Daha geniş kapsamlı bir iftar programı olacak. Hepinizi oraya bekliyoruz, davet ediyoruz. Tabii bir de bizim bu derneğimizin bazı ihtiyaçları var. Elhamdülillah bazı kardeşlerimiz ellerinden gelen bütün desteği bize verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. Rabbim verenlerin ecrini kat kat bu mübarek ayda versin. Vermeye imkanı olmayıp da vermeye niyet edenlerin de ecrini aynı verenler gibi eylesin. Ki hadiste de bu müjdeleniyor. Ver, verme imkanı yoksa evet. vermeye niyet et. Param olsaydı şöyle bir medrese açardım da. Şu kadar tevhid, kişiye tevhid öğretirdim. Şu kadar kitap basardım da. En azından ecrini al. Bazen mümin niyetiyle ne yapar? Yaptığı amelin sevabını alır. Çok önemli. Ne diyor sahabe Abdullah bin Mesud, zannederizden ya da Muaz bin i Cebel, rivayet Sahih-i Müslim'de? اِنِّي اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ نَوْمَت۪ي كَمَا اَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ Gece diyor uykumu, gece yatıyorsun ya uykuya, bundaki diyor ecrimi aynı gece namaz kılarken, teheccüd kılarken beklediğim ecir gibi ecir bekliyorum bundan. Uykudan ecir bekliyor adam. Niye? Niye ecir bekliyor? Çünkü sen bu uykunla vücudunu dinlendiriyorsun, gece namaza kalkacaksın. Sabah camiye, cemaate gideceksin, ertesi gün oruç tutacaksın. Eğer bu uykunu ibadet niyetiyle yaparsan, o uykundan ibadet ve ecrini alıyorsun. Aynı gece namazı kıldığın gibi. Peygamberimiz de bunu gösteriyor. Yani bir mümin kul zengin olur. Allah ona hem ilim vermiştir, hem mal vermiştir. Malını da Allah yolunda harcar. Bir tanesine de diyor, ne vermiştir? Mal vermemiştir, ilim vermiştir. Bu diyor, ilmiyle onun ecrini ne yapar? Yetişir. Sevabına. Bazı ihtiyaçlarımız olacak burada. Allah nasip ederse, onları biz böyle belirleyeceğiz. Onları tedarik etmek için arkadaşlar olabilir. Bizim Ömer kardeşimiz var burada gözlükçü. Ona böyle kardeşlerimiz her ay az da olsa bir yardımda destekte bulunuyor. Biz burayı yani çok büyük şeyler istemiyoruz kimseden. <gülüyor> Diyoruz ki mesela Ömer, hocam ben 20 lira her ay vereceğim diyor mesela. Her ay 20 lira istiyoruz ondan. Diyor ki Latif Yarınolu ben her ay 10 TL vereceğim işlerim iyi değil bu aralar. Her ay 10 TL istiyorum. Şerif diyor ki hocam ben her ay 300 lira göndereceğim, onu da sözünü alarak her ay sıkıştırıyoruz 300 lirasını alıyoruz zorla Yani az da olsa paranızın hayra gideceği bir yer olsun. Bakın yani bunu sizin için teşvik bundan söylüyorum. Bugün burada bu iftarı bir kardeşimiz veriyor. Kim olduğunu ben dahi bilmiyorum. Sadece Şakir biliyor. Biraz baskı yaptım söylemedi. Burada bu çünkü Ezri o kardeşimiz bu kadar ki iftar ederek ne yapacak? Kazanacak, nail olacak. Tabi burada iftarlar oluyor, kahvaltılar oluyor, dersler yapılıyor, böyle güzel hayırlar var. Sadece bu hayırlara destek olmak için sizden böyle ne yapıyoruz? Sabit de olsa az bir şey istiyoruz. Mesela Nazım abi geldi, Nazım abiden her ay 20 lira mı, 30 lira mı, 15 lira mı, neyse direkt yazdıracağım şimdi. Tamam mı Nazım abi? Tamam. Ama sabit, öyle şey yok, zulüm yok. Sana kurban yazdım, sana gazete yazdım, <gülüyor> sana dergi yazdım, zulüm yok. Nazım abi diyecek ki, hocam işler bu aralar kesat, ben her ay 15 lira vereceğim, 15 lira. Buranın ihtiyaçları için, onun dışında hiçbir şey istemiyoruz. Çok da istemiyoruz. Çok olan çok versin, az olan az versin yani, o da, ona da söyleyelim. Şimdi çok istemiyoruz derken, 300 lira gönderen arkadaşlar var, Allah razı olsun onlardan. Onlar da, <gülüyor> bunu yüze <bize> düşürmesin yani. <gülüyor> Onlar 300'ü 500 yapsın. Ama hiç vermeyen de 10 lira versin, 15 lira versin, 20 lira versin. Bizim Ömer Optik var, bu işi takip ediyor. Ona çünkü burasının giderleri olacak sırf burasının hayrı için Sen buraya 10 lira belki hayır yapacaksın Burada iftara buradaki tedrisata burada ikram edilen çaya çorbaya ortak olacaksın Rabbim yaptığımız bütün ecelerim amellerimizi kabul eylesin Yeni gelen arkadaşlarımıza yeniden ilan ediyorum Haftaya çarşamba günü iftara tekrardan davetlisiniz Resmi açılış resmi iftar büyük olacak geniş olacak Herkes davetli herkesi getirebilirsiniz Burada dışarıda masalar koyacağız İçeride yemek yenecek Ve bu akşam farzdan sonra farzdan sonra burada camide kılacağız, mescitte kılacağız farzı. Teravih burada 8 rekat olarak kılacağız. Ona da davetlisiniz. Unuttuğumuz bir şey varsa, eklemek isteyen, bir şey söylemek isteyen varsa 3 dakika bir zaman veriyorum. İftar az kaldı. Söylesin. Burayla alakalı görüş olarak, fikir olarak bizlere katmak katkıda bulunmak isteyen kardeşlerimize bizlerle bunları ne yapsın? Paylaşsın. Evet. Ee, bir ders bir seyir seyir Şimdi Ders programı Ramazan'da çarşamba günleri buradayız. Ramazan'dan sonra... Tabi yine böyle bize bir hac yolculuğu gözüktü ama hacca kadar Ramazan'dan sonra bir ay buradayız inşallah. Ee, pazartesi hadis dersi var burada riyad Salih'in. Salı günleri hadis fıkıhı var. Ahkam hadisleri. Fatih hocamız öğretiyor. Arapça dersi var yine salı günleri burada. Çarşamba günleri Buhari dersi var. Pazar günleri de Kur'an okumayı bilmeyenler gelip Kur'an öğreniyor sabahleyin namazdan sonra. Kur'an okumayı bilenler Kur'an ezberi yapıyor. 200, 300, 400 ezberleyen arkadaşlar var. Sana söylüyorum Nazım abi yani gelenler büyük adamlar. Buraya Kur'an ezberlemeye gelenler çocuklar değil. Çocuklara ayrı program yapacağız. Pazar günü sabah namazını kılıyorsun. 6.30'da buradasın. 9.30'a kadar 2 saat Kur'an okumayı bilmiyorsan Kur'an öğreneceksin. Biliyorsan namaz surelerinden başlıyorsun. Daha ki... İmamlığa geçtiğin zaman bir şeyler okuyabilirsin. Pazar günlerde o ders var. Yani pazartesi, salı, çarşamba ve pazar. Herkesi bekliyoruz. Herkes davetli. Şöyle bu zamana kadar, 40'ınıza kadar, 50'nize kadar, 30'unuza kadar yaşadınız. Hep kanalizasyona çalıştınız. Biraz daha nereye çalışmak lazım? Ahirete çalışmak lazım. Niye kanalizasyon diyorum? Çünkü şuradan başlasam şöyle. Kaç yüz Kur'an ezbere biliyorsunuz diye. Yapmayacağım onu utanmanı olmanız için. Aranızdaki istisnalar hariç, hafız abilerimiz de var, hafız kardeşlerimiz de var. Onlar hariç, %90 8 tane sorabiliyor sure biliyor. 6 tane sorabiliyor sure Ne yaptın sen? Sürekli yemek yedin, su içtin, çorba içtin, yattın, uyudun, kalktın, gezdin, dolaştın. O malı oraya götüreceğim dedim, bunu buraya götüreceğim dedim. Eee namaza kıldığın zaman allah Ekber, inna atayna kel kul huvallahu Tamam. İftarı yapabiliriz. Ömer kardeşimiz bu. Ömer Optik. Onu göreceksiniz. Yani kendisi deşarj eder. Ay sonu arar. Ona göre 10 liraysa 10 lira yazın. 20 liraysa 20 yazın. Bir tanesi var gelmiş. Hocam şu kadar vereceğim diyor. Ya yazma o kadar çok. 150 lira vereceğim diyor. Yok dedim 150 lira yazma. Eremezsin. E, sen 50 lira yaz. Yok 150 vereceğim. 6 aydır gelmiyor. Göremiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Onun için biz burada sizi kaybetmek istemiyoruz. 10 lira yaz. 15 lira yaz, 100 lira yaz, 100 lira verenler 100 lira kalsın o, yani onu düşünmeyin. Ömer Optik o kardeşimiz, onu görüyorsunuz inşallah. Subhanak Allahu Alhamdülillah.